reisam. Hazırlayan ve sunanlar Aşe Tözeren ve Selim Badur. Dinleyicileri ben Selim Badur. Ben Aşe Gül Tözeren. 28 şu, Ocak, Ocak değil mi? Ocak'tayız. Evet, 28 Ocak. 2022 Açık Radyoda 95.0 Açık Radyoda önce Sağlık Programında bir Cuma günü yine e, internetten ama canlı yayında e, bir konumuz var. Konumuz daha önce de e, Açık Radyoda önce Sağlık Programında ağlamıştık. E, konusunun e, en yetkin isimlerinden deneyim ve en yetkin ismi bana kalırsa e, viroloji alanında ve e, tanıtımı yine açık e bırakayım. Evet Arzu hocamız konuğumuz 9 Eylül Üniversitesi Tabi ana Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Arzu Sayıner bizim de o kadar çok sorumuz var ki tanıtımı paylaştığımız anda sorular yağmaya başladı. Bu PCR işinde hem hekimlerin hem bireylerin kafası çok karışık gibi. Doğrudur. Bizim de bazen karışıyor kafamız. <gülüyor> <gülüyor> Davetiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Büyük bir zevk ve onur burada olmak. Hele seninle beraber olmak. Sağ olun. Arzu Hocam ama televizyonlarda herkes her şeyi o kadar çok biliyor ki. Sanki hani e, bilmiyorum kimse hiçbir şey demiyor. Kendi branşı olsun olmasın ondan dolayı böyle kafamız karışıyor falan deyince tamam doğru konu bulduk biz diyoruz. <gülüyor> Arzu önce PCR'ın ayrıntılarına ve aşırı bilim sorularına daha spesifik sorulara geçmeden durum nasıl laboratuvarda İzmir'de, 9.50'de Ege'de? E... Evet, Vallahi şu şeye kadar bu ocak başında alınan yeni kararlara kadar korkunç vaziyetteydik. Yani gerçekten artık yetiştiremez durumdaydık testleri ve e, e, yani bu kapasitenin çok çok üstüne taşan örnek sayısı nedeniyle yani laboratuvarda bir panik havası vardı ve e, yani hata riskimizle giderek artmaktaydı hani gerçekten hem teknisyenlerin e, hem cihazların <gülüyor> limitlerinin sonuna gelmiştik açıkçası ama e, kararlar değiştikten sonra bir miktar rahatlama oldu. Hala kapasitemizin çok üstündeyiz, iki katı, üç katı gibi. Ama eskiye göre bir üçte bir kadar test sayımızda azalma oldu. Ya bu da bizim bir miktar nefes almamızı ve diğer görevlerimizi de yerine getirebilmek için hani fırsat yarattı. Çünkü biz sadece COVID testi yapmıyoruz, hastane laboratuvarı olarak başka testler de yapmak zorundayız. Bir taraftan da hastane çalışmaya devam ediyor, sadece COVID hastalarına bakmıyor. O kısımda biraz bir miktar bir rahatlama oldu. Laboratuvar açısından. Yoksa e, yani enfekte sayısı giderek artıyor. Şu anda yani dün itibariyle yüzde 40 gibi bir test pozitifliğimiz var. Yani test yaptığımız yüz e, örneğin 40 pozitif çıkıyor diyelim. Yani bu herhalde yüzde 50'e filan çıkacak diye bekliyoruz sonra. Çok yüksek diyor yüzde 20'ler civarındaydı en fazla değil. Evet de? evet çok hızlı arttı. Yani iki hafta içinde e, 30'u gördük, 35'i gördük. İşte dün de 38 küsür, 38.8 mi öyle bir şey? Yani değişiyor tabii güne göre ama çok hızlı bir artışımız var. Yani biz hala tırmanma dönemindeyiz yurt dışına baktığımız zaman. Yani hani diğer ülkelerde gördüklerimizin benzeri bizde de yaşanıyor. Herhalde bu böyle birkaç hafta daha gidecek. Bizim epidemiologlar da öyle söylüyorlar. Eğrinin hızına bakarak. Evet. Ee, bir iki hafta daha böyle gideceğiz galiba. Peki sözü Ayşegül'e evet. bırakmadan Ayşegül'e izin verirsen bir şey daha soracağım. Evet. Bu kadar fazla test gerekti mi sence? Evet. Valla değil herhalde. Yani geldiğimiz noktada şimdi... Pandeminin başındaki durumla şimdi yaşadığımız durum o kadar birbirinden farklı ki hani ilk önceleri tabii ki tanı koymak için işte bütün efekte insanları takip etmek, onları kesin bir izolasyona almak, bütün temaslılarını evet. takip etmek gibi bir hedefimiz vardı. Çünkü salgını durdurabileceğimizi en azından e, kısıtlayabileceğimizi, sınırlayabileceğimizi düşünüyorduk ve tabii yaptık da yani bir dönem bu başarıldı e, salgının o hızlı. Peki yavaşlatıldı. Azıcık zamana yayıldı. Sağlık sistemi daha kolay onlarla başa çıkar oldu. Yoğun bakım yatakları, hastane yatakları daha iyi planlanabildi. Yani zaman kazandık. Ama şimdi öyle değil. Ya yani mikron. Çok farklı ya o kadar bulaşıcı ve o kadar hızlı yayılıyor ki bu bizim bugüne kadar hiç görmediğimiz bir e, durum ve e, yani artık herkese test yapmak gibi bir amacımızın olması mümkün değil mümkün değil yani bu e, Hiçbir ülke yapamıyor, biz de yapamayacağız. Ya yani O nedenle kesinlikle bir bakış açısını değiştirmek ve değişen koşullara göre yeni politikalar üretilmek zorundaydı. Nitekim bu yapıldı. Bütün dünyada da yapılıyor. Çok katılıyorum bu söylediğine ve bu tanımlamana, bu yaklaşımına arzu. Çünkü başlangıçta diyelim ki 10 kişiyi taradığınız zaman bir kişi pozitif bulunuyordu. Onun izolasyonu, onun temaslarının saptanması, böylece yayılımın engellenmesi için... E, testin gerekli tartışılmazdı. Ama şimdi 10 tane e, örnekten eğer 5'i 6'sı pozitif çıkıyorsa bunu yapsanız da olur yapmasanız da olur. Yani evet, her, evet. her bulgusu olan e, zaten pozitif çıkacak e, ve bizde bu PCR test algoritması ve yapılan test sayısı şudur pozitiflik budur. E, bildirilerinin çok sağlıklı olmadığı ya da soru işaretleri içerdiğini düşünüyorum. Örneğin evet. kime test yapıyor? Aynı kişiye yapılıyor. Aynı kişiye 3-5 defa test yapılıyor mu? Evet, e, evet. Hastaneye her giren senin deyimle işte nasırını aldırmaya gelenden uyku hastane ablutana kadar herkesten e, COVID testi isteniyor. Yani bunlar da kayıtlara giriyor. E, bunlar o zaman yüzde oranını düşürüyor falan. Yani işin standarizasyonu konusunda e, bir e, sorun yaşadık. Ve tabii senin de dediğin gibi zamanla e, bu salgının evrilmesiyle beraber stratejilerin değişmesi lazım. Ama bizim toplumumuzda ya da sağlık a yine çelişkili kararlar alalım dedi. Böyle değil. Yani e, her gün karar değiştir. Bakın e, bir şey daha söyleyip aşağı bir sözü sana bırakacağım. Özür dilerim. Fransa'da geçen gün öğretmenler bir yürüyüş yaptılar. E, grev yaptılar. Çünkü okullarda uygulanacak strateji ve yaklaşımlar genelgeyle tam 19 defa <gülüyor> Yani. Beterin beteri var demeyeceğim. Dünya bunu bu şekilde götürdü. Evet. Belki gereklidi ama birçok yerde de yanıldılar ya da yetersiz kaldılar. Çok konuştum Ayşegül, sen de. Hayır ben zevkle dinliyorum. Ee, sadece e, bu e, oran yükselişinde PCR yaptıranlarda e, COVID-19 infekte birey yükselişinde muhakkak algoritmanın değişikliğinin de etkisini görüyoruzdur. Eskiden tar tarama amaçlı da yapılıyordu. Evet. Şimdi e, şikayeti olan bireyler olduğu için belki bu yükseliş çok da e, eğriyle ilgili değil. Örneklem grubu değiştiği içinde olabilir. Evet. Evet. E, ama benim Sorum aslında şöyle, Dünya Sağlık Örgütü de değiştirdi aslında. İlk başta genel koordinatör Doktor Tedros test, test, test diyordu. Ondan evet. sonra bu kadar çok PCR'a gerek yok dedi. Aslında dünya da bu şekilde e, değiştirdi bakışını. Evet. E, algoritmadaki temel değişikliği sanıyorum eskiden daha çok tarama amaçlı da test yapılıyordu. Evet. Şimdi de, e, şikayete bağlı e, test yapılıyor. Ben direkt sorayım, sizce PCR sürdürülebilir bir Covid-19 tetkiki midir yoksa biz artık başka e, tanı yöntemlerinde konuşmaya e, başlamalı mıyız? Yani dünya zaten hani uyguluyor da biz de biraz daha e, çok uygulamalı mıyız veya yaygın. Evet. Yani tabii iki tane tanı yöntemimiz var. Antijen testi ya da PCR yani virüsü yakalayabilmek için PCR altın standart. Yani hiçbir zaman PCR'ın duyarlılığında ve özgürlüğünde, özgürlüğünde hani başka bir yöntem mümkün değil. O nedenle PCR'ın yeri ayrı ve hastanın tanısı tedavisini etkileyecekse ve bir takım kararların alınmasında kesin tanı şartsa PCR şart. O konuda hemfikiriz ama evinde otururken işte akşam arkadaşlarıyla buluşacak acaba gitmeden önce ben enfekte miyim diye bakmak gerekiyorsa ya da işte mesela huzur evleri gibi veya okullar gibi haftada iki defa mesela bir tarama yapılarak kişiler takip edilebilecekse, hani daha farklı amaçlar için biraz daha duyarlılığı düşük olmakla beraber antijen testleri gündeme gelebilir. Yani böyle bir alternatif var. Hani bütün dünya da bunu çeşitli şekillerde kullanıyor. Oradaki en büyük risk bu testler, antijen testleri bir... %100 güvenilir değiller. Şu anda hastalık sayısı çok olduğu için yalancı negatiflikleri ön planda. E, hasta sayısı azaldığında veya enfeksiyon sayısı azaldığında yalancı pozitiflikleri de olacak. Yani hem yalancı pozitiflikleri hem yalancı negatiflikleri toplumdaki... E, vaka sayısına göre, enfeksiyon sayısına göre dönem dönem ön plana geçebilir. Yüzde yüz güvenilir değiller. Bir ikincisi de bunu uygulayan kişinin, ya eninde sonunda bu bir test ve bunun da bir yorumlaması, yoruma dayalı sonucunun değerlendirilmesi gerekiyor. Bunu kim yapacak Hı -hı. meselesi? Hani hiç eğitim almamış, hayatında bu testi daha önce hiç görmemiş. ilk defa uygulayan insanların doğru uygulaması, do örneği doğru alması ve sonucu doğru yorumlaması Mümkün olmayabilir burada hatalar yapılabilir ama bu hatalara rağmen kullanıldığı ülkeler var onları görüyoruz hani fayda sağlıyor mu evet mutlaka biraz bir gıdım daha bir parça daha bir fayda sağlıyordur en azından şu anda pozitif çıktığı zaman sonuçlar güvenilir negatifliğine güvenmiyoruz. Yani onun mutlaka bir PCR ile doğrulanması gerekiyor. Eğer çok radikal bir karar alınacaksa ama zaten asemptomatik hani merakından yaptırıyor veya çeşitli nedenlerle yaptıran bir insan negatif çıktığında hani illa hastaneye koşup da test PCR istemesine gerek yok. Ama semptomu olan bir insan bu antijen testini yapar ve de sonucu negatif çıkarsa hani buna bakıp da ben enfekte değilmişim diyemez. Hani Mutlaka o yalancı negatifliğin daha doğru bir test piyasyarla doğrulanması gerekir. Bir başka sorun da tabii biz halkı takip edecek miyiz etmeyecek miyiz? Yani toplum sağlığı açısından vakaların sayısı bizim için enfeksiyonların sayısı hani önemli mi? Eğer bu takip edilecekse evinde antijen testi yapan bir insan sonucunu nereye girecek nereye bildirecek yani bunun takip edilmesi mümkün olmayacak. Ya o nedenle hani olgu sayısına bağlı bir takım kararlar alınacaksa artık bu değişikliğin de bir takım oradaki sayılara olan etkisi olacaktır. Yani bu parametreler çerçevesinde antijen testlerinin kullanılacağı ve kullanılmayacağı yerler olacaktır Ve antijen testlerini kullanma konusunda da ya mesela bu bir okulda yapılacaksa ya da bir fabrikada yapılacaksa veya huzur evinde yapılacaksa birkaç kişi eğitilebilinir. Yani hızlı bir şekilde, bir doğru bir şekilde bir eğitim vererek bunu kimlerin e, doğru yapması e, yönünde bu eğitim verilebilinir. Ama evde halka bağlı olursa Herkes kendi testini kendi yaparsan orada sıkıntılar çıkabilir. Bir başka noktada hangi antijen testi? Bu antijen testlerinin çok tipleri var. Yani yüzlercesi var. Duyarlılığı ve özgürlüğü o kadar kötü olanlar var ki bunlar mesela işte Amerika Birleşik Devletleri'nin hani kendi otoriteleri tarafından kullanılmaması gereken testler adı altında listeler var. Yani hangi testi alacağız? Çok da ucuz testler değiller yani ben de görüyorum e, her ne kadar Sağlık Bakanlığı önermese de yani satılıyor ve Facebook'ta filan reklamlarını görüyorum 30-40 liraya Aynen. testler var veya insanlar soruyorlar hani nereden alabiliriz diye. E, şimdi burada seçilecek olan testin gerçekten bir kriterlerinin olması lazım. Yani bunu da halkın kendi başına vermesi çok kolay değil bilemez. Ya o nedenle bir otoritenin, bir sağlık otoritesinin ülkede hangi testlerin kullanılacağına veya hangilerinin alınıp dağıtılacağına eğer ücretsiz dağıtılacaksa veya ücretli dağıtılacaksa gene nasıl seçileceğine mutlaka karar vermesi gerekiyor. Özellikle özgürlük şu anda bizim için çok önemli. %99 diyor işte bazı ülkeler özgürlüğünün yani yalancı pozitifliğinin çok çok az olması lazım ki bu test... Bir ön tarama testi olarak kullanılabilsin. Hani duyarlılık değişken olabilir, onda kriterleri var. Avrupa için, Amerika Birleşik Devletleri için, işte Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri var bu konuda. Oralara baktığınız zaman sayılar ufak tefek değişiyor ama yani %95'in üzerinde bir duyarlılık, %99'un üstünde bir özgürlük lazım. E bunu sağlayan test hangisidir? ya oralarda biraz sıkıntılarımız var. Ya bir an önce bu antijen testlerine bir yasal ne diyelim geçerlilik kazandıracağız ve de ülkeye giren ve dağıtılan testler hakkında bir kriterler getirilecek diye düşünüyorum. Selim Hocam siz ne dersiniz? Ya, e, yok hayır arzu her şeyi çok ben de senden öğrendim bir sürü şey var. Çok güzel anlatıyordum da. Bir de, antijen e, testi Türkiye'de üretilip yurt dışından satılıyormuş. Daha. Öyle bir şey mi var? Türkiye'de evet evet şey, var var varmış. ya Ben de açıkçası e, biraz medyadan öğrendim. E, yani duymuştuk da üreten şeyler var, firmalar var gerçekten. İzmir'de de bir firma var biliyorum. Ama biz, geçenlerde biz Hani hastane için acaba bir alternatif bir şey geliştirebilir miyiz gibi aramıştık. Mesela fiyat alamadık. Yani dövizdeki oynaklıklar veya üretimdeki sıkıntılar yani nedenlerini tam bilmiyorum ama hani mesela bize fiyat verilmedi alamadık. Yani hani almak isteseydik bile başaramadık. E, fakat Türkiye'de üretilenler varmış. Evet. Ben adını merak ettim. Türk antijen falan gibi bir şey mi <gülüyor> Galiba değil. Peki Ayşe. Türk <gülüyor> şey Selim Hocam anlatır ki arada bu pandemik influenza döneminde de antijen testleri macerası wow. çok iyi olmamıştı galiba. Ondan Evet yani. maalesef istediğiniz testi seçemiyoruz en büyük sıkıntımız o yani cibimizde paramız olsa ve istediğimiz kaliteyi seçebilsek çok iyi olacak ama hani Türkiye'de bunu sağlamak çok mümkün değil ve de o çok kaliteli olanların fiyatları da daha farklı oluyor maalesef yani onlara ulaşmak hani şu anda PCR testi Türkiye'de o kadar ucuz ki çünkü Tabii. Türkiye'de insan gücünün şeyi hesaba katılmıyor maliyeti. Ee, zaten hani çok ucuz ücretlere çalışıyor sağlık personeli ee, ama bu hiç bu fiyatların içinde yok yani şu anda PCR'ın bedeli bilmiyorum ee, devlet malzeme ofisinin üstünden alıyoruz sağlık bakanlığı o şekilde bir ihale açarak alıyor hani kaç lira bilmiyorum ama yani zannediyorum hani çok ucuz bir fiyata alınıyor. Antijen testinin testleri onun üstünde kaldı. Bu dünyanın tersine bir durum. Hani dünyada PCR çok pahalı, antijen bunun yarı fiyatı falandır. Bizde tam tersi. Hani öyle olunca da bir sıkıntı var. İstediğimiz kalitedeki teste ulaşmakta da sıkıntı var. Ya yani o sorunlar hallolmadan kullanılması sıkıntılı olabilir. Ya yani evet. kafalar daha da karışabilir. <gülüyor> Dediğin gibi serbest piyasada satılıp insanların evlerinde yapmaya başlamaları Hani, e, pozitif olguların e, kayıt e, kayda geçmesini e, engelleyecek bir faktör. Evet. E, pozitif olan dediğim ben sonucu yorumlanması basit bir test bir görünse de e, yorumlanmasında bir deneyim bir birikimin olması lazım, bir bilgi sahibi olması lazım insanların. Bu olmadan özellikle pozitif çıkıp bunu bildirmeyip böyle hani işine ya da dolaşmaya dışarıya çıkıp Evet. E, aslı falan yani çok sakıncası var. E, her ne kadar yurt dışında bu e, kişiler tarafından kendileri yapsalardı testi. Türkiye'de pek kolay değil ve e, tabi bunun bir denetimi olması lazım. Aslında birçok şeyi denetliyoruz hatta gereğinden fazla denetliyoruz da denetlenmesi gereken şeyleri de pek denetlemiyoruz gibi bir ülke burası. Eğlenceli evet. bir ülke. Evet, sorun var mı yoksa bir müzik arasına geçelim. PCR testi bu Haziran 2021 itibariyle 170 TL'ye e, biliyorsunuz yapılıyor. Eskiden 130 TL'ye yapılıyordu. E, sorun var bu testlerle ilgili ama isterseniz müzeye geçelim. Yani Peki bu hafta biraz... e, herkes Sezen Aksu çaldı. E, biz de 3 tane Sezen Aksu dinletecektik arzuları sana. E, ama e, bir taneyle yetineceğiz. Çünkü daha sonra hedefin e, e, dili ya da herhangi bir işte vücudunun bölgesi koparılacak kişinin Sezen Aksu olmadığı açıklandıktan sonra <gülüyor> Sezen Aksu'nun herhalde şeysi düştü, parça gündemden indi ama yine de biz Sezen Aksu ile başlayalım bu müzik aralarına. İlk parçamız Aksu'dan geliyor, Kaçın Kurası. 28 Ocak 2022, 95.0 açıkladığınız önce sağlık programında. Konumuz 9 Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Arzu Sayın er ve kendisiyle COVID-19 etkeni tanısı bu konuda en yetkin ağızdan dinliyoruz. PCR'ı, antijen testlerini. Evet Ayşegül sözü yine sana bırakayım. Sorular vardır herhalde. Evet. E, sosyal medya sorularımız var. Şimdi bu kadar antijen testlerini, PCR, COVID-19 özelinde so konuştuk. E, şunu soruyorlar. E, İnfluenza'yı da lütfen influenza özelinde de konuşun. Bu arada bizim gündemimiz biraz influenza diyorlar. E, şey... E, şu şu da söyleniyor bu kar, e, kaset, hızlı kaset testleri, hızlı kart testleri var. Bunların bir kısmı SGK geri ödemesinde de değil. İnfluenza'da nasıl bakmalıyız e, bu o, tetkiklere e, diyorlar yani hangisine daha çok güvenmeliyiz? Antijen testi daha kabul edilebilir herhalde. Bunda çok sık deriferde yapıldığı için e, sorular var. Yani aslında etkenler değişebilir ama PCR ile antijen testinin performansı aynı. Etken, Etkene göre değişmiyor. İnfluenza için de aynı şeyler geçerli. Covid'de ne dediysek, influenza için de içinde aynı şeyler geçerli. Hala PCR altın standart. Evet, antijen testleri var. Ee, hani belki... Influenza senelerdir e, bizle beraber olduğu ve de onunla ilgili olan testleri çok uzun yıllardır kullandığımız için orada performansları konusunda evet. daha fazla bilgi sahibiyiz, daha çok deneyim sahibiyiz. Ama aynı şey orada da geçerli. Sezonunda influenzanın, influenza hızlı testinin pozitifliği kıymetli ama negatifliği ne güvenilmez. Yazın ortasında da yaptığınızda test pozitif çıkarsa ona güvenilmez. Yani evet. Toplumdaki yaygınlığına göre bu testlerin yalancı pozitiflikleri, yalancı negatiflikleri var. Yani mükemmel değiller ama belli kurallar, belli koşullarda kullanmak evet. mümkün olabilir. Kontrollü. Evet. Evet ya. Yani asıl Selim evet, benim... Bey'in çok önemli yani, bir yok. yayını var. Yani e, dediğin gibi bunu e, konulara çok e, hakim olmayan birisine anlatmak zor aslında şu açıdan. Yani koşullara göre testin duyarlılığının, özgürlüğünün değişmesi, salgının hangi evresine neyi kullanacağınızın bugün böyle diyorsunuz, yarın başka düşürdü. E ama böyle, işin gerçeği böyle. Bu nedense bizim ülkemizde böyle bir takım tabu şeklinde kabul edilmek isteniyor. Yoksa başka ülkelerde bu daha anlaşılır herhalde. Bir de tabii bunlar konuşulunca, hani bunları işte bir laboratuvarcı, bir klinisyenle konuşmak kolay ama Başka yerlerde bizdek kadar halklan bu konuyu tartışmazsınız. Ama PCR için öyle demiştiniz. Siz geçen gün gibi... yani. sana ne yani bu pek konuşulmuyor tabii. Peki biraz o mikrona bakalım istersen Arzu. Ne diyorsun o mikronla ilgili olarak bu hani baştan sorayım son varyant olma olasılığı ya da insanların genellikle böyle bir iyimsel bir yaklaşım var. Bu hızla yayılan ama hafif enfeksiyona neden olan varyantın Pandeminin sonunu getireceği konusunda bu konularda birazcık düşüncelerini e, alabilir miyiz? Vallahi gönülden diliyorum. Çok diliyorum. Yani yeni bir varyantı duymak artık istemiyorum galiba. Hani <gülüyor> işin için insan olarak aslında hani çok e, bu süreci izlemek, buna tanık olmak tarihsel olarak çok heyecan verici. Bizim kitaplarda okuduğumuz bu e, ne diyelim virüslerdeki değişimleri, eee evrimleşmeyi, konağa adaptasyonu filan hani içinde yaşarken görmek çok heyecan verici. Ama ne kadar zormuş yani bunu gün gün takip edebilmek bunun sosyal hayatı etkilediğini işte ne bileyim meslek hayatımı etkilediğini görmek tabii biraz zormuş yani adaptasyon öyle seneler böyle gelip geçip de kitaplarda okumak kolaymış içinde yaşamak kolay değilmiş gerçekten. Yani inşallah öyle olur <gülüyor> bilemiyorum ama o, o olmadan da hani bir öngörüde bulunmak mümkün müdür bilmiyorum. Evet şu anda hani bilim insanları da ikiye ayrılmış vaziyette yani tamam omikron eğer aşılıysanız aşılarınız tamamsa son ıı, aşınızı son üç ay içinde olduysanız ıı, ıı, hatırlatma dozunu ya da enfeksiyonu geçirip de üstüne aşı olduysanız bir de o zaman hani omikron güzel yani sizi hastaneye düşürmeyecek. İşte yoğun bakıma yatmanıza yol açmayacak eğer altta yatan çok ciddi başka sorunlarınız yoksa hani o zaman biraz daha kabul edilebilir gibi görünüyor. Hani gerçekten şimdi toplumdaki sayıya bakıp da yoğun bakımlardaki yoğunluk evet çok yüksek ama yani böyle milyonlarca insanın enfekte olup da yoğun bakımlarda veya hastanelerde hala yer zor da olsa bulunabiliyor olması çok mümkün değildi salgının başında böyle bir şey düşünemiyorduk bile Evet yani o mikron diğerlerinden farklı çok değişik değişik bir defa virüs olarak öbürlerinden çok değişik ama bu son mudur? Yani ben geçen gün şeyi fark ettim e, sayılara bakarken yani hep sayıları tabii okuyoruz ama dünyadaki aşılanma sayısı ve de dünyada enfeksiyonu geçirmiş olanlara baktığımızda hadi e, sayılara yansıyanlar tabii şey değildir belki gerçek değildir yani şu ana kadar 300 milyon gibi bir sayıdan söz ediyoruz yani e, çok daha önümüzde gidilecek hani diyelim ki dünya nüfusunun yarısı aşılandı ya da enfeksiyonu geçirdi bir şekilde hani bir kısmi de olsa bir bağışıklığı var. Hala öbür yarısı var yani daha hala virüsle hiç temas etmemiş korkunç bir popülasyon var. Bu virüs o popülasyonu da enfekte edecek eninde sonunda eğer aşı hızlanmazsa. O zaman ne olacak? Bu daha da değişir mi? Omikron da daha değişir mi? Bunun üstüne yeni varyantlar gelir mi? Şu anda aşı hala güvenilir. Yani evet hani son üç ay içinde hatırlatma dozu falan diyoruz ama ya hala işini görüyor. Hastaneye düşmemizi engelliyor, işte yoğun bakıma düşmemizi engelliyor ama bu virüs daha da değişirse, bu aşılar tamamen devre dışı kalırsa o zaman ne yaparız? Yani bilemiyorum daha benim aklımdaki sorular tam cevap bulmadı ama tabii gönülden diliyorum inşallah bu son olur. Selim Hocam siz ne dersiniz? Çok merak Bunlar, ediyorum. E, tabii varyantların çıkması özellikle dediğin gibi aşılanmamış insan sayısının bu kadar fazla olması bir. E, bir de tabii varyantların hani, ortaya çıkış olasılıkları senin çok güzel hazırladığın slaytlar var. İşte hayvanlardan geçmiş olabilir e, rekombinasyon olabilir filan gibi ama en büyük o, olasılık bana kalırsa da e, kronik hastalığı olan ya da örneğin HIV gibi enfeksiyon sırasında o süregen enfeksiyon e, sorunu yaşayanlarda e, ki virüsün uzun süre kalıp vücutlarında değişime uğrama olasılığı. E, bu insanlar e, hepsi aşılanmadılar. Bu insanlara e, basit bir virüs omikron işte hafif geçiriyor e, hafif klinik bulgulara yol açıyor deniyor o da bulası o da değişecektir ...böyle bir risk her zaman olacak yani... ...bu çok önemli bir nokta... ...bir de tabii son o 15 gündür falan... ...benim görebildiğim kadarıyla... ...iki tane yeni varyant saptadı. ...bunlar hortlamadılar... ...birden ayağa kalkmadı... ...biri Fransa'da... ...Fransa'da tabii Fransa'da saptandı ama... ...yayını yapan ekibin son ismi Didier Raoult olduğu için... ...insanlar kuşkuyla karşıladılar... ...bu hidroksiklorokin konusunda çok... Hmm. E, ...spekülasyonlar olacağın bir kişi... E, ...fakat... E, yani çıkıyor varyantlar bazıları çok tehlikeli olmasa da e, bu değişim, bu e, virüsün farklılaşma süreci bitmiş değil. E, onun önünü biz alamayız yani öyle bir e, şey değil, e, böyle bir e, imkanımız yok. Bu bir önemli bir durum. İkincisi tabii aşı karşıtlarının e, söyledikleri ve onların gittikçe daha sertleşmeleri. E, hem batıda olsun hem e, ülkemizde olsun ama Avrupa ülkelerinde çok daha fazla. Benim ilgimi çeken bilmiyorum o konuda ne düşünüyorsun Arzu. Şu anda bu Omikron'la beraber bu Ocak ayında 2022 yılının başına itibaren Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi bir yirme kazanmıştı enfekte sayı. Ama aynı oranda biz gelişmekte olan ülkelerden bilgi alamadık. Yani Hindistan'da ne oluyor, Afrika'da ne oluyor, Güney Amerika'da ne oluyor, oralarda bildirim yetersizliği mi var, test mi yapılmıyor, tanımı konmuyor... Bunu bilmiyoruz bir kere açıkçası. Bu bir kafamda bir soru işareti olarak duruyor. Bir diğer noktada dediğim gibi aşık karşıtlarının yaklaşımları ve hükümetlerin bakıyorsunuz dün bir haber vardı. Ben pazartesi günkü korona günleri için bahsedeceğim bir konu. Örneğin Danimarka. Dün Danimarka 1 Şubat'tan itibaren bütün önlemleri kaldırıyor ama bu kararın alındığı gün Pandeminin başından beri Danimarka'da en yüksek olgu sayısının 45 binin üstünde olgu sayısının bildirildiği bir gün. Yani nasıl oluyor bu? Neye göre önlem alıyorsunuz? Ya olgu sayıları azalınca önlemler kaldırılmalı, azaltılmalı. Öyle olmuyor çok değişiyor. Yani hükümetlerin falan da aldığı kararlar sadece Türkiye'de değil. Biz Türkiye'yi eleştiriyoruz ya da gülümsetiyor bizi alınan kararlar Ankara'dan. Ama batıya baktığınız zaman orası da çok sağlıklı bir ne işte. diye bilmiyorum ne düşünüyorsun çok konuştum ama yok yo yani kesinlikle aynı fikirdeyim hani ben de hayretle izliyorum hani şeyle de konuşuyorum bizim halk sağlıkçı arkadaşları da soruyor ya bu kararlar nasıl alınıyor niye böyle bir karar alıyor onlar da diyorlar ki ya biraz bir rahatlayı insanları rahatlamaya ihtiyacı var yani hani koşulların iyi gideceğini yani bu salgının çıktığı hızla düşeceğini bekliyorlar işte yaklaşık o tarihleri öngörüyorlar ve e, yani topluma da biraz bir nefes aldırmak istiyorlar hani sonra tekrar sıkılaşmak gerekirse önümüzdeki sonbahara tekrar sıkılaşılır belki filan diyorlar evet, bilmiyorum yani bu önümüzdeki sonbahar e, tanımlı ben yurt dışında da bir takım insanlardan bu bir dönem aynı hastanede çalışmıştık hatta bir tane de ortak yayınımız var Fransa'da bilim kurumunun başkanı var işte Jean-François diye. onun bir demeci var Hı -hı. aynı şekilde e, söylüyor da biz ilkbahar aylarında biraz daha rahatlayacağız ama şunu öngörmek mümkün sonbaharda 50'de tekrardan bir e, ivme kazanacaktır diyor pandemi bilmiyorum e, doğru mu söylüyor bir evet. müzik karısı da verelim ama bu sefer e, ilginç bir müzisyen Orka Horka şimdi binardan çıkmayacaksınız Çekyalı bir sanatçı bu e, hatırlarsanız eğer e, yine radyoda değinmiştik Covid aşısı olmam ben deyip deneysel olarak ben enfeksiyon oldum, bağışıklık kazanacağım, daha güçlü olur dedi. Hastalığa yakalandıktan ilk gün sonra yaşamını yitirdi. Kendisinden bir parça dinliyoruz Dva Havrani. Ana Orkaya'dan Dva Havrani ismi parçayı dinledik. Yaşamını yitiren Covid-19 nedeniyle ben geçiriyorum enfeksiyonu. Çünkü eşi ve çocuğu aşılanmış. Kendisi aşılanmayı reddedip ben geçirip hastalığı daha da güçlü bir boşlukla sahip olacağım derken yaşamını itiren bir sanatçı idi hani Horka. Evet 95.0 açık radyo öncesi alt programında Profesör Doktor Arzu Sayın ile söyleşimizi sürdürüyoruz. Evet Aişe söz sende. Evet ee, ee, şimdi ba başka Mailler de geliyor. Dinleyici maillerime bakacağım birazdan. Şu soruyu da sormak istiyorum. iki tane hukukçu arkadaşım birbiriyle konuşuyordu. Bir tanesi dedi ki ben iki kez Covid geçirdim. Adliyeye çok girip çıkıyorum dedi. Diğeri de dedi ki ben de bir kere geçirdim ama aşırı şeyde ağırdı az kast hastaneye gidecektim. Benimki Delta'ydı çünkü dedi. Yani böyle bir hava atma durumu da var. Ee, ondan sonra diğer o Delta geçirdiğini söyleyen hukukçu arkadaş ayrıldıktan sonra diğer hukukçu arkadaş bana dedi ki hiç inanmıyorum dedi. Delta o kadar ağırmış ki dedi. <gülüyor> Bence Delta değil dedi. Zaten bakılıyor mu ki ona dedi. Şimdi bu aklımda kaldı bakılıyor mu ki ona. Varyantlar savaşı var. Evet. Varyantlar savaşı var. Ee, şimdi arkadaşım dinliyorsa bana kızıyordur bunları söylediğim için ama e, gerçekten Türkiye'de bakılıyor mu? E, hangi varyant hakim Türkiye'de biliyor muyuz? Ee, şimdi rutin testlerde bakılmıyor. Ee, o nedenle hani ben kendi laboratuvarımda çıkan pozitifliklerin ne kadarı o mikron ne kadarı delta onu takip edemiyorum. Bunun için sekans analizi yapılması ya da bazı başka tür PCR testleri kullanılması, tarama PCR testleri var. Onların kullanılması lazım ama şu anda onları yapabilecek durumda değiliz. Ama e, Sağlık Bakanlığı e, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu öncülüğünde, yani onu kullanarak diyelim, tabii bir miktar örneklem sahadan topluyor ve bunların sekansını yapıyor. Bunlar Ankara'da yapılıyor, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nda, Viroloji Laboratuvarı'nda ve bu sekanslar, hem Dünya Sağlık Örgütü'ne zannediyorum bildiriliyor hem de bu GİSAİT diye bir gen bankası var diyelim. Buraya bu veriler giriliyor. Hani dönem dönem oraya bakıldığında Türkiye'deki durumu takip etmek de mümkün. Hani niye bu topluma açıklanmıyor onu bilmiyorum açıkçası. Hani keşke açıklansa. Hani tek bildiğim bu bakanlığa bu bilgi gidiyor ama hani bize verilmiyor. Ee, tabii bu salgının omikronun başında delta vardı Türkiye'de. Delta da vardı, omikron da girdi. Diğer bütün ülkelerde olduğu gibi. Hani bu omikron deltayı siler mi <gülüyor> diye epey başta şüphelenmiştik ama diğer ülkelerde gördük ki siliyor. Ha, belki sıfırlamıyor ama çoğunluk omikrona dönüyor. Tabii bu herkesin sekansının yapılması mümkün değil. Sekans çok pahalı, çok emek isteyen, analizi nispeten daha zor bir yöntem. Yani bunu en batılı ülkeler bile yani İngiltere bu işte öncülüğünü yapan Güney Afrika. Ya onlar bile belli bir sayıyı ancak sekanslayabiliyorlar. Herkesi sekanslayamıyorlar. Orada da kimi sekansladığınız önemli. Yani ben sadece omikron şüphelileri sekanslayacağım derseniz omikronu daha çok bulursunuz. Toplumdan nasıl bir örnekten topladığınız da önemli. Ama tabii ki toplumdaki yayılım da önemli. Yani bilmiyorum emin değilim. Ama e, Türkiye'de bir tarama PCR'ı yapılıyor 17-18 merkezde onun üstüne de burada şüpheli çıkanlar Ankara'ya yollanıyor ve bunlar sekal bir kısmı hepsi değil sekanslanıyor. Yani herhalde mikron baskındır ama bu deltanın sıfır olduğu anlamına da gelmez diye düşünüyorum ama hani elimde kanıt kesin veri yok. Bu sözünü ettiğin sorunlar aslında birçok ülkede var. Bak Fransa'dan bir örnek ver, vermek istiyorum. Bugüne dek Fransa'da 317 binden fazla sekanslama yapılmış. Hı hı. Peki Avrupa Gen Bankası'na 317 binden kaç tanesi girilmiş biliyor musun? 1680 tanesi. <gülüyor> Buna karşılık Epikova bildirilen sayı 187 bin. Yani 300 küsur bin test yapılıyor. Çok azı Avrupa Gen Bankası'na bildirip Epikova'da 187 bin bildirilmiş. Yani niye bildirilmiyor falan deniyor. Böyle bir tuhaf şeyler var. Yani bilmiyoruz. Ee, Gördüğünüz gibi önemli ve hayati konularda dünyada da bir standartizasyon yok galiba. Böyle sorun. Evet Ayşe, başka ne var? Ee, gelen soru. Gelen sorunun haricinde gelen mailler var. Ee, Ömer Maltan'ın bir e, antijen aşikâhı önerisi var. E, Türk antijen kullanılsın diyor. Hani de var ya Türkiye Antijen gibi evet. <gülüyor> çok çok uygun olur diyor. O zaman e, Antijen testlerinin Türkiye'de üretilen Antijen testlerinin isimlendirilmesi konusunda bir yarışma açılsın. Evet, ee, ve buna evet. da açık öncülük yapabilir. Türk Antijen bu çok şey oldu sıradan oldu galiba. Daha yaratıcı şey. Ama güzel oluyor. yani Türkiye Antijen gibi Türk Antijen. Türk, Türkan mı? E, tabii türkantijen, türkantijen gibi. Bence kolay, evet. akıllı kolay kalır. Ben destekliyorum Ömer Madra'yı. Peki. E, Peki. Evet, e, e, şey e, evet. Arzu Hoca'nın bir açıklaması yansıdı basına birkaç ay önce. Oldu boyan tabii kuaförlerle ilgili. Ben böyle açıklamaları çok seviyorum. Çocuk. Dedi ki e, hocamız e, böyle bir tarama testi yapılmalı ve 30 dakikadan fazla kalmayın açıklaması da galiba haberde onundu. Ben e, hocanın e, tüm e, önerilerine uyuyorum. 30 dakikadan fazla kalmıyorum. Ondan dolayı saçımı evde boyuyorum. E, ufak yapmam gereken şeyleri orada yapıyorum. Yeni önerileriniz var mı? Kuaföre giden bireylere. Evet Vallahi ben de arada gidiyorum yani bizim hastanemizin içinde de bir kuaförümüz var sağ olsun eli çok da hızlı bizi zaten <gülüyor> bekletmiyor hiç <gülüyor> hani girmemizle çıkmamız bir oluyor ee, yani biz de gidiyoruz ee, ama mutlaka pencere açık ve herkeste maske olmak koşuluyla maske doğru kullanılırsa yani mükemmel bir koruyucu yani bu iş Havayla bulaşıyor, damlacıkla bulaşıyor. Yani siz havanızı filtre ederek dışarıya verir ve filtre ederek alırsanız içeri yani çok büyük önlem, ölçüde zaten bu işi engelleyebiliyorsunuz. Yani o işte marketten alınan her şey yıkansın falan ya yani onlar biraz gereksiz emek, moşası ve deterjan harcama, sabun harcama diye düşünüyorum açıkçası. Yani çok önemli. El yıkamak çok önemli. Ama bütün gıdaları tek tek yıkamanın bir anlamı olduğunu zannetmiyorum. E, ha, pencere açık olacak mutlaka. Yani soğuk da olsa açık olacak. Ya da belli aralarla açılacak. 10 dakikada bir mesela. Hani havalandırılacak içerisi. Ve herkes maskeli olacak. O maske çıkmayacak. Çay içilmeyecek. Başka bir şey yapılmayacak. Yüksek sesle konuşulmayacak. Şarkı söylenmeyecek maskesiz. Yani e, ağzımızdan bir şeylerin çıkmasını engelleyeceğiz. Başkasından çıkanı da almamaya çalışacağız. Başka çaremiz yok. Ağız ve burun. Evet. Evet bu Kalamış tarafında Fenerbahçe Kalamış tarafında geçenlerde gördüm bir bayan kuaförü bütün o hani bir kas gibi bir şey var kurutma cihaz mıdır o böyle Eskiden vardı hala var mı bilmiyorum. Hala var var var, var Onları dışarıya koymuşlar kaldırım Aa, güzel. E, Çok güzel yani Saç bakımını ya da işte saç modellerini saçla ilgili işlemleri böyle yapanlar da var Evet, evet, evet pratik konularda kadınlar biliyorsunuz gündelik yaşam kahramanıdır. Ee, mesela çoğu kadın şu dikkatimi çekiyor saçı boyanıyor hemen dışarıya çıkıyor çayın kahvesini de alıyor böyle dışarıdaki masada içiyor. Evet. O fönler dışarıda çekiliyor yağmur evet, evet yani. değilse ee, onları falan görüyorum yani e, kadınlar bence oransal olarak da bu maskeye filan Amerika'da da daha çok uyum gösterdikleri e, söyleniyor. Ondan dolayı kadınlar bence bu işi hallediyorlar diye düşünüyorum. Arzun bu maske konusu açılınca yine Batı ülkelerinde N95 maskelerinin kullanımı çok revaçta. O konuda ne diyorsun N95'ler için? Ee, yani tabii çok riskli ortamda hastanede yoğun bakımda çalışıyorsam tabii ki N95 kullanırım hani başka bir şey değil ama toplumda bir ne bileyim metroya bindiğimde otobüse bindiğimde ya da kendi arkadaşlarımla e, klinikte e, biz normal cerrahi maskeleri kullanıyoruz. Çok e, kendimi huzursuz hissedersem iki kat maske takıyorum ya yani iki maske üst üste takıyorum. Ee, ve açıkçası ben her günde değiştirmiyorum yani e, hastaneden eve gelirken arabada asıyorum onu e, hani bütün gece orada arabada kalıyor ertesi gün gene aynı maskeyi bir iki gün kullanıyorum iki gün üç gün kullanıyorum açıkçası. Evet N95'ler o kadar pratik bir şey değil bulması da e, kolay evet, değil evet. ve cerrahi maskelere dediğin gibi doğru kullanıldığı zaman çok büyük bir e, e, üstünlüğü de yok bildiğim kadarıyla değil mi? Yani evet evet bakalım. evet yani şu burun kısmını iyi kapattıktan yanları iyi evet. kapattıktan yani sızmazlığı sağladıktan sonra bence yeterli evet Ayşegül. o maskelerin dışında e, piyasada gümüş iplikli maskeleri de görüyoruz e, bunların da koruyucu olduğunu söyleyenler var e, kullananlar var e, tamam ben e, hocadan e, Arzu Zainer hocadan aldım e, şeyi kapasını evet, şey. sağladı bilmiyorum yani, yani, gümüş iplikli ne demek ya Hocam gümüş çiftlikli onu da kullananlar var. Ben de cerrahlardan, çocuk cerrahlarından duydu. Allah Biz Allah kullanıyoruz Allah. diye bir çocuk cerahı hocamızdan duydum. Ben de bir ara kullandım yani. Ya işte Türkiye'nin de geri kalması mümkün değil. Pandemiye yaşananlara bir takım katkılarda bulunması lazım. Vize almak için iki doz bir yaptırma eğilimi gibi Avrupa vizesi. <gülüyor> Bu da öyle bir şey diye düşünüyorum. Peki e, yani gelecekte e, böyle diyorsun ama e, laboratuvarların durumundan bahsettik 950 üniversitesinde biraz da klinikler göğüs hastalıkları e, sevgili Abdullah e, hani e, yansıtmaları nasıl nasıl gidiyormuş şu göğüs hastalıklarında ya da yoğun bakımda durumlar? Evet valla yani yoğun hastalar çok. Hastalar çok ve yatak bekleyen hastalar da var. Yani ben e, her akşam şahit oluyorum bir telefon trafiği. Orada yer var mı, burada yer var mı? Hastanedeki hekim arkadaşlar farklı hastaneler birbirlerini arıyorlar ya da işte klinikler birbirlerini arayıp yatak boşaltmaya çalışıyorlar. Hani şu hastayı çıkartmaya çıkartalım onun çok ihtiyacı yok şunu alalım gibi. Yani bir yer bulunmada sıkıntı var. E, ölüm sayılarımız da yani hala 150-200 arasında her gün bir ölüm bildiriliyor Türkiye'de. Yani şunu söylemek, şu mesajı vermek lazım herhalde. Yani bu iş hani bitmedi ve omikron da olsa bu uygun kişiyi bulduğunda ya aşısız ya çok ciddi altta yatan sorunu olan insanları bulduğunda Hala öldürebiliyor ve hala size yoğun bakımlık yapabiliyor. Aylarca yoğun bakımda yatan, omikronla enfekte herhalde olup da yatanlar da var. Yani bu iş bitmedi, işin ciddiyeti hala var. Aşılıysanız aşılarını sele işte son üç ay içinde hatırlatma dozulu da olduysanız aşı üstüne enfeksiyon da geçirdiyseniz hani bu gibi durumlarda e, biraz daha iyi bir korunma sağlandığını biliyoruz. Ama yani hala hastanelerde e, kapasiteyi aşan bir yoğunluk var. Evet. Peki ilaçlar konusunda tedavide klinikte ne kullanılıyormuş tam olarak? Şu anda hiçbir şey. <gülüyor> yani şu anda sadece semptomatik tedavi yapılıyor. İşte ancak o ikinci haftada ortaya çıkan stokin fırtınası olursa ona özgü bir takım ilaçlar ve onlar hayat kurtarabiliyor. Kortikosteroid gene ileri dönemde ihtiyaç olursa kullanılıyor. Ama bu arada kortikosteroidin de bayağı bir yan etkileri var. Yani zaten biliyorduk ama hani bu fırsatçı enfeksiyonlar nedeniyle kaybedilenler de var. yani omikrona bağlı kortikosteroid kullanmak zorunda kalıp onun üstüne bir de fırsatçı enfeksiyon gelişerek kaybedilen vakalar da var. Yani o da çok masum değil. Hani ideali hastaneye düşmemek. Ya bu, sen... bu önemli bir konu. Çünkü işte immün sistemin olumlu abartılı ve olumsuz bir takım e, gelişmelere yol açması. Bu nedenle iman sistemi baskılamak için işte kortizon kullanılması ya da işte kan sulandırıcı kullanması Bunda da böyle kulaktan dolanlar hani e, bol bol işte kan sulandırıcı alayım. Yok, kortizon da attırayım bir tane kortizon falan. E, böyle değil bu işler. Tabii bu kadar basit değil. E, ama ne yazık ki uygulanmıyor. Yani e, bilmiyorum çok arttı mı İzmir'de İstanbul'da örneğin e, nedeni bilinmez bir şekilde C vitamini, D vitamini, B vitamini kullanımı Tüketimi arttı e, sürekli de yayın çıkıyor bir işe yaramıyor bunlar diye ama e, öyle bir inanç var yani C vitamini iyidir D vitamini diye. Evet yani galiba insanlar enfekte olunca bir anda bir panikliyorlar yani bir şey yapma ihtiyacı ortaya çıkıyor hani yapacak hiçbir şey yok diyoruz ama işte olmuyor, içmek, ne bileyim işte <gülüyor> de bal, limon vesaire yani bir şey yapma ihtiyacı oluyor. Hani bu da azıcık bilimsel olsun diye bizi de çok arayanlar oluyor. Eminim sizi de arayanlar oluyordur. Ya yani enfekte oldum ne yapayım? Yani işte aspirin alayım mı? Kortikosteroid alayım Antibiyotik alayım mı? Gibi evet. sorular çok geliyor. Bunu herkese tekrar tekrar açıklamak gerekiyor. Yani şu anda yapılacak hiçbir şey yok diye. Ee, belki işte bu yeni bir ilaç var. Ee, şimdi ismini hatırlayamadım. Ya o piyasaya galiba Amerika'da çıktı. Hani Türkiye'ye de gelecek denmişti. ilk 3-4 gün içinde kullanılabilirse riskli gruplarda o da herkese değil. Ya bilmiyorum Türkiye'de fiyatı nasıl olacak? Bakanlık veya emekli şey sigorta kurumu bunu nasıl karşılayacak? Ya o kısımlarını tam bilmiyorum. Ama en azından risk grubu için hani bir ilaç geliyor. %80-85 etkili. Hani %100 olmasa da şu çaresiz durumda erken dönemde virüsün replikasyonunu engelleyebilecek bir ilaç gibi. O, o ne yazından bir tane var. Paxlovit galiba. Hı. Galiba evet doğru. Bir de bu molnupiravir var. Mesela i̇şte böyle isimlerle çok fazla radyoda bahsetmek doğru değil çünkü anlaşılmayacaktır. Ama bu molnupiravir de çok büyük ümitlerle çıktı. Sonunda etkisi yüzde otuz dendi. Evet. kapatıldı. Monoklonal antikorlar vardı biliyorsun ama monoklonal antikorlardan da iki tanesi başlangıçta FDA onay vermişti. Kaldırdı geçen hafta biliyorsun. Çünkü birçoğunun o mikrona etki etmediği ancak bir ya da iki tane seydiyormuş. Yani o konuda çok hızlı gelişme. İlgiş değil mi Arzu? Yani bitirirken belki e, bir düşüncemi söylemek istiyorum. Teknolojinin geldiği bir aşama 21. yüzyılda. O teknolojiler işte e, ne e, şey yapay zekalar, e, uzaya gitmeler falan. Bütün bunlara karşılık neredeyse 3. yıla girdik pandeminin. Ama evet. Ee, antiviraller olsun, e, aşı olsun bu konularda o beklediğimiz geldi bu boyutlarını çok süratle halledir, istesinden gelir teknoloji bilimden de. E, bilim de pek oraya e, gelmemiş. Daha doğrusu bana kadar gelmiş de bilime yapılan yatırım ve gelişmeler insanlık yararından çok hani biraz daha e, düzene yarayacak ve para kazandıracak alanlara doğru serpilmiş Bu herhalde ileride tartışması gereken bir şey ama pek bunu tartışılır zannetmiyorum. Ee, yine böyle devam ederlerdi yani bu düzen gibi böyle karamsar bir cümle söyleyeyim mi? Aşık şunu beni toparlar. Ters havayı estirir. Evet Aşık. <gülüyor> Benim aslında son bir sorum vardı acaba onunla kapayalım Buyurun. mı? Yani biraz umutlu bir soru olacak bu. acaba ileride bu tıp teknolojisinde inovatif girişimler de çok hızlı ilerliyor. Tanı teknolojilerinde çok hızlı doğru güvenilir sonuca ulaşabileceğimiz bir yöntemin böyle bir ayak sesi falan var mıdır? Hani bakıp bir dakikada PCR kadar güvenli, hızlı antijen testinden daha hızlı bir yöntem umudu var mıdır diye soruyorum. Ya Her zaman var. Yeni teknolojiler var gerçekten. Daha hızlı, daha güvenilir sonuç veren teknolojiler var. Hani belki yayılması ve yatırım bulması ve de yaygınlaşması, zaman alabilir ticarileşmesi yoksa yani yayın düzeyinde hani araştırma düzeyinde çok farklı teknikler var. Bazıları çok umut verici, bazıları gözle bile değerlendirilebiliyor. Hani bir hata payı olsa da bazıları değerlendirmek için bir cihaza ihtiyaç duyuyor. Ama yani biz şu Covid döneminde bile PCR'da bildiğimiz bazı prensiplerin değiştiğini gördük. Onu bile gördük. Yani tabii ki teknolojik gelişmeler var. Her zaman umut var o açıdan. Peki. Teşekkür ederim. Ee, abi çok teşekkürler bize vakit ayırdın. Bu yoğun Ben çok teşekkür ederim. Büyük zevkti. Sağ olun. Eterek kolay gelsin sana sevgili Abdullah. İşine eee kolay gelsin diyelim. İzmir'den güzel haberler bekleyelim. İşte konu, Omikron omikronla ilgili ve yeni variantlar çıkmasını dileyelim. Tanıcılar çabuk konsun, aşılar daha etkili olsun, ilaçlar çoğalsın ve kullanıma girsin diyelim. Ne, ne kadar poliyanlı havası estirdin değil mi Ayşe <gülüyor> Peki tekrar teşekkürler ve ayrılırken İbrahim Aluf'tan Beyrut isimli dinleyeceğiz. Hepinize iyi hafta sonları. Hoşçakalın Ayşe Gül Söz sende. Çok teşekkür ederim ve iyi hafta sonları dileyelim. Peki, teşekkürler. Arz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Önce Sağlık Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Batur